Tecrübe ettim ben. Çok faydalıdır yani. Böyle ufak bir kibar yağcılık iyidir. <gülüyor> <gülüyor> 2500 nüfuslu küçük ilçemde avukatlık yapıyorum. Bütün köylülerimizin işinin düştüğü bir makam var orada. Tahmin edemezsiniz tabi buradan bilemezsiniz. İlçe Tarım Müdürlüğü. O kadar önemlidir ki. Ya adam elma dikecek oradan izin lazım. Vişne ağacını kesecek orasına, oraya sorması lazım. İlaç atacak falan. Her işi tarım müdürlüğünden bitiyor. O yüzden ilçeye bir de orman işletme müdürlüğü o da önemlidir. Yani kozalak toplarken bir dal alırken yakalanırsan ormanda hapı yuttun yani. O yüzden orman işletme yönetimiyle ve ilçe tarım ile iyi geçinmeye çalışıyorum ben. Arkamdaki köylülerin işini kolaylaştırmak için. Nasıl iyi geçinilir? Biraz yağcılık yapacaksın. Yani yeni gelen memur arkadaşı, müdür arkadaşı hoş hediye etmek için ziyaretine vardım küçük bir hediye falan, hoş geldiniz falan. Başladım adamı övmeye. Yani tanıtmadığın adamı neresini översin? <gülüyor> ya biraz ya, işte memleketi Erzurum'da. O Erzurum'u takdir ediyoruz falan. Överken biraz abartmışım herhalde. Adam yayıldı. <gülüyor> İltifat iltifattan ben etkilenmeyen çok az kişi gördüm. Yani ilginç bir şeydir o. Adam yayıldı evet, resmen. Fakat sonra bir ara kendine geldi, hayatı dedi ya. Söylediklerinin yarısı yalan ama hoşuma gidiyor dedi. <gülüyor> yani bu <gülüyor> yargıtayda üye bir hanım hanım üyeyi ziyarete gittim. Ona işim düşecek, o yüzden bir şey yapmam lazım. Bir çiçek aldım. Odasına bıraktım yargıta üyelerinde de küçük olur haliyle. Ya 500 yüz küsur üyenin olduğu yerde kocaman makam odası olmaz. Koydu önündeki sehpaya tabii çiçek alan her kadın gibi o da artık yani vidalar gövşedi. Aramızda kalacak. Konuşma sırasında dedim ki bir ricada bulunsam dedim üstadım buyurun dedi. Şu çiçeği arkaya bir yere sizi görmeyeceği bir yere koysanız dedim. Sizi görmese. Neden dedim. Sizi yani karşınızda kıskançlıktan sararacak zavallı dedim. Allah Allah. iltifata bak. <gülüyor> Çok iyi geldiğini itiraf etmeliyim. <gülüyor> <Aynen. gülüyor> Tövbe estağfurullah. <gülüyor>